Allah'ı ne kadar tanıyorsun? Özcan Yıldırım Geçen oturumumuzda uzun sürecek oturumlarımıza dair kısa bilgiler vermiştim sana. Hayatımıza dair en önemli sorulardan birisini sormuştum. Allah ile nasıl muamele etmelisin? Evet, bu soruya cevap kolay değil. Zira muamele edeceğin zatı bilmelisin. Herhangi bir girişimde bulunurken dahi yapacağımız işe dair bir malumat elimizde olması gerekiyorsa... Allah Subhanahu ve Teala ile muamelemizin selameti için daha çok malumat sahibi olmamız gerekir. O halde şöyle bir soru sormamız gerekir. Allah hakkında ne biliyoruz? Allah'ı ne kadar tanıyoruz? İnsanların birçoğuna bu soruyu yöneltirsen alacağın cevap çoğunlukla o yaratan, rızık verendir vesaire şeklinde olacaktır. Bunu zaten biliyorsun. Fakat Allah'ı tanımlayan ifadeler Sadece bundan ibaret midir? Kişi Allah katında olan bilgisini her çoğalttığında, Allah hakkında korkusunu her çoğalttığında onunla muamelesi o aranda güzelleşir. Allah'tan ancak alim olan, derin bilgisi olan kulları korkar. Fatır 28 Peki Allah'ı ne kadar tanıyoruz? Allah'ın azameti, yüceliği hakkında ne söyleyebiliriz ki? Allah subhanehu ve teala zatının hakikatini ancak kendisi bilen semada olandır. Allah'ın azameti, büyüklüğü, yüceliği hakkında ne söyleyebiliriz ki? Onun şu dünyada gözle görülmemesi en yüce olması için yeterli değil mi? Düşün. En güçlü bedenler dahi ona bakamamaktadır. Bununla beraber Allah subhanehu ve teala kendisini sevenlerin O'nu görmeyi arzuladığını bilmektedir. Çünkü Allah'ı sevenler, O'nun hakkında birçok şey işitmiş, O'nun cemali, azameti ve sıfatları hakkında birçok şey öğrenmişlerdir. Şimdi ise O'nu, O'nun cemalini görmeyi arzulamaktadırlar. İşte bu sebeple Allah subhanehu ve Teala onların bedenlerini kıyamet gününde kuvvetlendirecek, onlara kendi zatını görmelerini sağlayacak gücü verecektir. Peki neden? Çünkü bu bedenler onu görme lezzetine yok olmadan varsınlar diye. Çünkü onlar yüce ilahın önünde zayıftır. Allah kemal sıfatlarıyla sıfatlanmıştır. Bu sıfatlarsa ne başkalarında ne de başka bir yerde mevcuttur. Yaratılanlarınsa yaratana sadece isim yönünden benzeyen sıfatları vardır. Örneğin Rabbimiz el-haydır yani kamil bir hayatı vardır. Yaratılanın da hayatı vardır fakat bu Allah'ın hayatı gibi kamil değildir. Bu iki çeşit arasında hiçbir zaman bir benzerlik hatta bir yakınlık dahi söz konusu değildir. Mahlukun tek bir sıfatı dahi yaratana benzemez. Peki Allah'ın sıfatlarına hiçbir sıfat benzemiyorsa Allah kimdir? Allah tüm mahlukatın ilahı. Yaratılanlar için ondan başka bir ilah asla bulunamaz. Tüm mahlukatın işlerini düzenleyen ve bununla beraber kendisine bir yardımcı da gerekmeyen bir zattır Allah. Allah Subhanahu ve Teala yarattığı ilk insandan, dünyanın sonuna kadar onlara tek rızık veren, onlara tek sahip olandır. Bu sıfatlarını da yine O bize öğretip bildirdi. Fakat Allah'ın bizlere bildirmediği, bizim de öğrenmediğimiz ve hiç kimsenin bilemeyeceği sıfatları vardır. Allah bunları yanındaki gayb ilmine ayırmıştır. Evet, Allah'ın büyüklüğünün, hakikatinin tümünü hiç kimse bilemeyecektir. Zira zatının hakikatini ancak kendisi bilir. Tıpkı göz gibi. Göz, sınırları olan bir uzuvdur. Belirli bir mesafeden öteyi de göremez. Kulak da bunun gibidir. O da belli bir mesafeden ötesini duyamaz. Akıl da böyledir. Ancak belirli, muayyen şeyleri kavrayabilir. Akıldan daha büyük şeyler olmasına rağmen Allah'ı tahayyül dahi edemez. Kıyamet günü onu görmeden önce herhangi bir kimsenin onu görmesi de mümkün değildir. Hiçbir şey onun gibi değildir. O işiten ve bilendir. Şura 11 Evet kardeşim, hiç kimse tahayyül dahi edemez. Bununla beraber Allah, tahayyül edilen her şeyin zıddınadır. Hatta insan yıllarca hiçbir şey yapmayıp sadece Allah'ı düşünse bile bunu başaramayacaktır. Ulaştığı tüm sonuçlar, tüm düşünce ürünleri bile Allah'ın hakikatinden fersah fersah uzaktır. Kurgular, düşünceler ayrı bir vadide, hakikatse başka vadidedir. İşte bundan dolayı azamet ve yücelik onundur. Onu tasavvur ve tahayyül ne mümkün? Bugüne dek Allah'ı hiç kimse yeterince övemedi. Bu yüceliğine denk olan hamd ve şükrü de yerine getiremedi. Peygamberler, melekler ve tüm yaratılanların sözleri ve fiilleriyle şükretmeye, hamd etmeye, övmeye çabalayan herkes Allah'ın hak ettiği övgüye sadece yaklaşabilirler. Sadece Allah'ın kendi zatını övmesi onun azametine, yüceliğine yeterli gelir. Biliyor musun kardeşim? Allah Subhanahu ve Teala kendi yüce zatını övdüğünde buna karşılık olarak tüm insanlığın, tüm yaratılanların, Cibril'in, İbrahim'in, Resulullah'ın, tüm peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin, ilk yaratılan insandan, ölen son insana kadar ibadetlerin tümünü toplasak, sonra kat kat katlasak ve Allah'a sunsak, ne yeterli olacak, ne de Allah'ın güzel sıfatlarından bir tanesine ulaşacaktır. Başını rükudan, Secdeden kıyamete de kaldırmayan, Tesbih eden, ibadet eden ve kıyamet kopunca da, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Sana hakkıyla ibadet edemedik diyen melekler de var. Evet kardeşim, Allah'a and olsun ki böyle. Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü, O'nun tasarrufundadır. Gökler, O'nun eliyle dürülmüş olacaktır. Zümer 67 O halde üstünlük O'na aittir. Namazlarımızı da eksik yapmamıza, bazen de riya karıştırmamıza rağmen. O bunu kabul ediyor. Bu ibadetleri günahlarla geçirip, üzerine başka günahlar da eklememize rağmen, Allah bize fazlını gösterip, sadece O'nun için yapılan ibadeti yine kabul ediyor.'' Düşün, yaptığımız ibadetlerin ona hiçbir faydası olmadığı gibi, bizim ibadetlerimize de ihtiyacı yok. Peki kimin kime ihtiyacı var? Tabii ki biz aciz kulların. Ona ibadet etmeye ne kadar ihtiyacımız var? İbadetleri yaptığımızdaysa bizlerin faydasını olacak, bizlerin cennete girmesini sağlayacak ve ebedi mutluluğu derinliklerimizde hissedeceğiz. Allah bizden hiçbir şey istifade etmeyecektir. Bizim ona fayda vermemiz ne mümkün? O hiç kimseye muhtaç olmayan, bizse ona muhtaç olanlarız. Bunun yanında O bize ikram ediyor, yol gösteriyor. Biz bir şeye muhtaç olduğumuzda veriyor, ondan istememizi seviyor ve ne kadar çok istersek bizleri de o kadar çok seviyor. Çünkü onun sevgisi kerem sahibi olmasından olup, bu da akılların tasavvurunun üstündedir. Bu yaptıkları Allah'ın fiillerinin güzelliğinden olup, fiillerinin güzelliğiyle zatının güzelliğini toplamasıdır. El-Cemil Evet kardeşim, eğer yüce ilahımızı Rabbimiz kimdir diye tekrar soracak olursan, o ibadet ettiğimiz El-Cemil olan bir zattır derim. El-Cemil olan, en güzel olan ilahımız. Kainattaki en güzel olan, şüphesiz ki Allah'tır. Bu yüzden Allah zatını El-Cemil diye isimlendirmiştir. Güzel olan ve güzeli de sevendir. Tıpkı Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi. Onun cemaline delil olarak tüm varlıkların, insanlığın, bitkilerin, hayvanların güzel yaratılışları yeter bile bunların hepsi cemalinin bir eseridir çünkü o fiil olarak da el cemildir kardeşim şunu bilmelisin ki Allah'ın bu güzelliğinden dolayı cennet ehlini olan en büyük nimeti de onlara kendi cemalini göstermesidir cennette Rabbini gören kimselerde onun cemali gibisini görmemişlerdir o gün pırıl pırıl yüzler vardır ki onlar Rablerine bakarlar. Kıyame 22-23 Subhanallah! En yüce nimete bak kardeşim. Sadece ona bakmak dahi yetecek. Ona bakan her kimse bundan dolayı mutlu olacak ve hayatında ebediyen duymadığı bir sevinç yaşayacaktır. Bu mutluluğu yaratan yine O'dur. Buna binayen kendisine gelen, huzuruna yaklaşana lütfedecek, kendisinden uzaklaşanaysa da asla bir şey vermeyecektir. Ona yaklaşmayı çoğaltmak, mutluluğu da çoğaltmak demektir. Bak kıymetli kardeşim, bundan dolayı Allah subhanehu ve Teala yedinci katta olan cenneti kendisine yakın kılmıştır. Zira orası mutluluğun, saadetin merkezidir. Cennetteki derecen ne kadar yükselirse Rabbine yaklaşman da o kadar çok olacaktır. Peki bu yükseliş sence ne zamana kadar? Tabii ki cennetin en yüksek merhalesine yükselene kadar. Orası neresi biliyor musun? Firdevs, Firdevs-i Âlâ. Nebiler ve Rasullerle birlikte olunan en çok mutlu olunan en güzel yer. Bir de oranın çatısı var. Bunun ne olduğunu öğrenince oraya olan rağbetin şevkinin artacağına inanıyorum. Oranın üstü Rahman'ın arşı. Evet, sana dememiş miydim mutluluk ona yakınlaşmaktır diye. Allah saadetin mutluluğun son noktasıdır kardeşim. Sidretül müntehanın yanında meva cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman Sidreyi kaplayan kaplamıştı. Necim 14-16 Şimdi bir de kulların tarafına bakalım. Allah'ın tüm bu azameti, yüceliği ve celaline rağmen yine en çok isyan edilen, en çok karşı çıkulan, en çok yüz çevrilen, en çok hükmü terk edilen yine Allah'tır. Sözün bittiği yerde bu olsa gerek. Şu yeryüzünde Allah'tan daha çok isyan edilen bir kimse gördün mü? Arasan da bulamayacaksın. İnsanlara onca nimet veriyor, onları yedirip içiriyor, hastalandığında afiyet veriyor. Çünkü onlara karşı El Halim, isyan edenlere karşı Es Sabur'dur. O kendi yüce zatını Es Sabur diye isimlendirmiştir. Bununla beraber herhangi bir günahkar kul Allah'a tevbe edip ona döndüğü zaman o, Subhanehu ve Teala bundan dolayı sevinir. Sevinci ise kulun Allah'a dönmesinden dolayı olan sevincinden daha fazladır. Nasıl olur da kul Allah'a muhtaç olduğu, Rabbinin de kulundan müstahni muhtaç olmadığı halde, Allah kulunun kendisine dönüşüyle sevinip ona ikram ediyor. Sahibi olan bir köle, Efendisine yakın olması, ona sevgi beslemesi, onun razı olması için çabalaması şaşılacak bir şey değildir. Zira asıl olan da budur. Fakat şaşılacak olan şey, efendi kölesine sevgi besliyor, onu çeşitli nimetlerle, hediyelerle sevindiriyor. Köle ondan yüz çeviriyor, uzaklaşmakta ısrar ediyor, yaptığına pişman olmuyor, tevbe etmiyor. Bununla beraber, ihtiyacı için elleri Allah'a kaldırdığında, Allah ona istediğini vermemekten hayâ ediyor. Subhanallah! Evet kardeşim, Rabbimiz, güzel olan Rabbimiz, kendisinden bir şey istendiğinde hayâ ediyor. İşte bu bizim ilahımız. Ondan başka bir ilah nasıl isteriz? Neden gökte ilah olanı, yerdeki kokuşmuş olan sahte ilahlara değişelim? Neden onun pak kanunları, hak şeriatı varken, şu kokuşmuş, koktukça mide bulandıran, yeryüzünün en büyük fitnesi demokrasiye doğru gidelim. Onun dinini kendisine etiket yapıp, demokrasi pisliğiyle harmanlayıp da, insanlara sunan, zavallı yaratıkların peşinden neden gidelim? Yeniden gözden geçir konuştuklarımızı. Allah mı hayırlı, yoksa ilahlık taslayan, zavallı cehennem odunları mı? Biz, Rabbimizi tercih edenleriz. Şüphesiz, o tüm yüce sıfatlarıyla, yüce arşından bizleri izliyor. O halde bu azameti, celali ve eksiksiz sıfatları olan Rabbimizle muamelemizi güzelleştireceğiz. Kıyamet gününde, O'nun rahmetine, mağfiretine ulaşmak için. Allah ömür verirse, bir sonraki oturumumuzda, Allah sana merhamet ettiğinde onunla nasıl muamele etmelisin konusuna değinelim. Duamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bu yazı Tevhid dergisinin 5. sayısında yayınlanmıştır.